Günaydın, Bir Dolap kitabı hoş geldiniz. Günaydın. Ee, bugün biraz zor bir konuya e, değineceğim. Zor bir konu çünkü insanın bütün hayatını etkileyen e, bir konu. Meslek Seçimi. E, elimdeki dizinin üst başlığı Acaba Ne Olsam? Şu anda iki kitap var e, bu diziden çıkan. Bilim İnsanı ve Mühendis. Toprak Işık tarafından kaleme alınmış kitaplar bunlar. Ve e, Tudem yayınlarından çıktı. Resimleyen de Doğan Gençsoy. Ee, acaba ne olsam gerçekten çok ciddi bir soru çok ağır bir soru aslında evet. çünkü yani hani evet her zaman insanın belki karar değiştirme ya da yeniden bir başka bir şeye başlama düşüncesi olabilir isteği olabilir fırsatı olabilir bunu yapabilir ama genel olarak acaba ne olsam sorusunun yanıtı hemen hemen bütün bir ömrü kapsıyor evet. gibi geliyor insana de... değil mi? Çok küçük yaştan itibaren sorulur ya büyüyünce ne olacaksın e, sorusu. Evet öyle başlıyor aslında büyüyünce ne olacaksın? Yani bi bir şey olman gerekiyormuş gibi dayatılıyor ve böyle hani bir tür o filizi hmm. tohumları evet. atılıyor o şeyin Aslında kararı. evet orada bir şey olman gerekiyor gibiyi biraz açmak lazım. Çünkü tabii bir şey olman evet. gerekiyor sonuçta bir şey oluyorsun. Ama e, ne olman gerektiğine dair belli beklentiler var ve o soru aslında o beklentilerin karşılığını bulup bulamayacağına dair. Evet ya yani bir görev gibi yani sana Mesela veriliyor. doktor olacak mısın gibi ya da işte mühendis olacak mısın? Hani onlar ya hani, evet. hani yani gözde. beklenen yanıtlar oluyor işte öğretmen, Tabii. doktor. Yani sorunun aslında yanıtı var. Mesela öğretmen olmak istediğin zaman çok güzel. Yani çöpçü olacağım dediğin zaman ama mesela sorun çıkar. Evet. Büyük ihtimalle değil mi? Yani... Ya da çoğu zaman işte sanatçı olmak istediğinde. Ha, sanatçı olmak istediğinde yine sorun çıkar genelde. Şair olacağım desen baya büyük sorun çıkar. Hani, hani böyle... başka bir şey yok. Sen yine şiir yazsın. <gülüyor> tabii Değil hobi mi? olarak yine hobi şiir olarak. yazarsın. Ee, gibi evet aslında o soru oradan geliyor büyüyünce ne olacaksın. Sonra bir de aferin alıyorsun. Evet. Hani çünkü yanıtlıyorsun. Öğretmen olacağım. Aferin çocuğum diye hani. E, evet yani böyle ağır bir soru bu. E, ve Toprak Işık da bu konuda e, hani cesur davranmış gibi geliyor bana. Çünkü bilim insanı mesela evet. tercihlerinden bir tanesi. E, mühendis tabii ki çok tercih edilen bir biçimde mühendis çıktı çocuk e, diye takdir edilen e, bir alan ama hani bilim insanı deyince işte gerçi o da ya bizim profesör işte oldu falan hani ders veriyor üniversitede bunlar da tabii hoşa giden Aha. şeyler ve bilim insanı ve mühendis ikisi de çok geniş başlıklar yani alt başlıkları alt, çok, tabii, çok fazla çok olan bir meslek dalı. Evet çok geniş e, dallar ama e, Toprak Işık çok iyi toparlamış doğrusu konuları e, işte Bilim İnsanı kitabında mesela önce bilimin ne olduğunu yani ne ki yani bu bilim diye Aha. bir tanımını yapıyor o tanımı biraz tartışıyor e, ondan sonra e, hani bir tanım ortaya çıkardıktan sonra bilim tarihine girişiyor hmm. işte Mezopotamya'dan e, bahsediyor, eski Yunan'dan bahsediyor, Mısır'dan e, söz ediyor. E, tabi bu arada bir sürü bilim insanının adı geçiyor, e, işte günümüze yaklaşıyor, yavaş yavaş Rönesans'tan aydınlanma döneminden vesaireden söz ediyor. Ve sonra e, ustalardan söz ediyor, işte Aristoteles'ten başlayarak e, birkaç ustayı seçmiş, hı hı. tabi o seçimin ne kadar zor olduğundan da aslında e, söz ediyor. Ee, hani diyor ki birini anlatsan ötekine ayıp olacak ötekini anlatsan beriki kalacak diye hani işte zor bir tabii seçim yani, yaptığını söylüyor. Tabii yani arasından eleyip gelmiş. gerçekten zor bir iş. Ama birkaç isim e, seçiyor. İşte onu da çeşitlendirmek için bir çaba harcamış belli yani hani Aristoteles yani hep böyle bu tip konularda ağırlıklı olarak batıdan örnekler dayanır ya uh -huh. hep burnumuza. Ama burada mesela işte Zhang Hank diye benim de bu kitaptan öğrendiğim ee, bir Çinli. Çin evet bilim insanı var ee, sonra işte Ulu Bey'den bahsediyor hı hı. Ee, mesela işte tabii Galileo Galileiden bahsediyor Newton'dan bahsediyor ee, Darwin mesela yine önemli Marie Curie yani çok az tabii kadın var ve evet. ee, Marie Curie'yi asla çok... atlamamak lazım zaten çok önemli, önemli bir isim, e, bir isim. Ee, işte Freud var sosyal bilimlere de evet. e, değinmiş Einstein tabii atlanmaz Hawking var çok hani e, yaşayan çağdaş evet, bilim e, insanı isim olarak. sonra e, bilim dallarına bakıyor yani işte fizikden bahsetmiş kimyadan bahsetmiş sosyal bilimlere gidiyor işte psikoloji vesaire falan gibi e, bilimlere de giriyor. Matematik. Matematik var, sosyoloji var. <gülüyor> yani son zamanlarda keşfettiğim evet. ilgi alanlarımdan birisi ama çok tabii zayıfım henüz. İşte bu işte antropoloji vesaire sosyal bilimlerden de söz ediyor. Ve bilim insanları nerelerde çalışırlar, hangi konularda uzmanlaşırlar diye bir soru soruyor. Tabii ki üniversiteler hı hı. ilk başlık işte burslardan devletlerin, devletin ihtiyacını karşılayan, şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayan bilim insanlarınla söz ediyor. Bilim, burada mesela bu da güzel. Bilimin dostları hangi alanlar işte felsefe, teknoloji, ha. bir bilim e, ve en önemli konuya geliyor aslında. Hani bir ebeveynin çocuğuyla ilgili en büyük hayali, dolgun maaşı olması ise eğer onu ilgilendiren bölüm bu. Ufukta görünen ne? Yani <gülüyor> yok aslında o ufukta görünen burada bir yanlış bir yorum yapıyorum. Önümüzdeki yüzyıl içinde neler olacak vesaire falan hani biraz e, öngörde bulunuyor ve e, hani bu bilim insanların e, birazcık ne kazandıklarından, ne kazanabileceklerinden, e, ne, katabileceklerinden ne katabileceklerinden de bahsediyor. De, e, bahsediyor. E, hani bu bilimle ilgili kitap. Mesela burada çok hoşuma giden bir bölüm var. E, bundan da bir söz etmek istiyorum. Toprak ışığın diliyle ilgili bir şey hı hı. bu, yaklaşımıyla ilgili bir şey. Şimdi bu bir e, işte acaba ne olsam diye meslek anlatan bir kitap aslında. Hı hı. Ama e, çok tatlı bir dili var. Toprak Işığı'nın çok güzel bir dili var. Yani bir sürü işte deyimleri kullanıyor. İşte göndermeleri var vesaire. Bir de hani şakalar da yapıyor. Yani böyle bu bir edebiyat kitabı değil ama hani o tatta okuyabildiğin Aha. bir kitap. O yüzden hani ilgimi çekti bir yandan da. Şeyle ilgili söylüyor işte Newton'la ilgili bir bölüm var. Diyor ki şimdi şöyle söylemiş. Ağacın altında oturuyorken kafana elma düşse ne yaparsın? Ben hemen o elmayı yerim. Sana da aynısını tavsiye ederim. Newton ise elmanın düşmesinden ilham olarak yer çekimini keşfetmiş. Adamdaki kafaya bakar mısın? Benim kafama dünya düşseydi ancak o zaman aramızdaki çekimi fark ederdim. Diye ya bu çok hoşuma giden bir şey. Zaten bu hani elma hikayesi... Her zaman benim ilgimi çeken bir hikayedir çünkü yani elma düştü de mi yer çekimini keşfetti yani o mu? Ama insan öyle dinleyince hoşlanıyor ya. Evet. Hani o yüzden bu yaklaşım da hoşuma gitti. İkisi birleşince pek e, keyifli oldu benim için. Mühendiste neler var? E, mühendiste yine mühendisliğin tanımı, e, işte hani mühendislik dalları, işte hani büyük e, önemli e, isimler, e, mühendisliğin tarihçesi, bunlardan bahsediyor. Mesela hani en başta işte piramitleri de birleri yaptı yani. Biz o zaman o adamlara mühendis diyor muyduk demiyorduk. Ama onlar aslında mühendis bile evet. Bir gibi. de eskiden da... mühendisliğin dağları hani çok belli başlıklar varken zaman ve teknoloji ilerledikçe yepyeni mühendislik kolları da çıkmaya Çıkıyor. başlıyor. Yani me yeni meslekler doğuyor bir Onlardan yalnız. da bahsediyor. Çarpıcı birkaç şey var benim için. Ee, mesela Antik Yunanların e, Antik Yunan döneminde Heron adlı bir matematikçinin buhar makinesini bulmuş olmasından aslında Hı. bahsediyor. Ama bu hani o zamanlar bu arke bir tür sanat gibi de görülen bir Hı -hı. şey yani bir e, işlevi olması gerekmiyor sanki. Yani Hı -hı. bunu yapıyor adam. Bunu yapabiliyor. Ve yapabiliyor. Yani <gülüyor> bunu <gülüyor> bu, neye dönüştürebilirim yani. dememiş. Evet yani onu nerede kullanırım? Yani ben bundan acaba bunu taksam da bu atsız gider mi bu araba falan gibi bir yere vardırmıyor Hı -hı. yani düşüncesini. Ama iki bin yıl sonra buhar makinesi öyle bir ...çığır açıyor ki... ...bambaşka dünya değişiyor. Evet. Yani mesela bunu anlatıyor olması bence çok güzel. Ee, bu açılardan görebilmemiz de e, çok güzel oluyor dolayısıyla. Evet. Ee, sonra birazcık mühendis. Şimdi Toprak Işık kendisi de mühendis <gülüyor> e, olan e, bir yazar. Ya da yazar bir mühendis. Hangisi olduğunu tam olarak ona sormak lazım. Ee, dolayısıyla tabii mühendislikten bahsederken biraz daha böyle daha derin diyebileceğim tartışmalar var mesela işte diyor ki yani doğaya çok mu müdahale ettiğimizi düşünüyorsun ama biz aslında o kadar da sorunu tutulmamalıyız. mı yani mühendisler sorunu tutulmamalı o kadar da çünkü biz işte mühendisler biz demiyor da mühendisler çözüm bulmak istiyor aslında diyor falan hani ama bir yandan da bir sıkıntı var ya hani Aha. yani bir sürü şeyde mühendisler yani işte Einstein'ın da mesela atom bombası ile ilgili pişmanlıkları var evet. yani doğrudan katkısı olmadığı halde dolaylı olduğu halde katkısı var ama yani hani e, ama sonra zaten bir yerde toparlıyor diyor ki yani aslında belki de ne yaptığımıza biraz daha dikkat etmeliyiz gibi <gülüyor> hani şimdi ben tabii çok kaba ifade ediyorum onun sözleri değil bunlar e, ama bu tartışmaların yer alması da çok güzel yani bu, bu çünkü e, herhangi bir meslek için Denilebilecek bir geçerli şey. Geçerli bir noktada yani. evet olabilir, kötü yönleri de. Olabilir. Bir de bu tartışmalar her zaman sürmeli. Çünkü e, hani etik de yani meslek, mesleğe dair bir etik. Bir, öyle bir yani bir durum var ve bu da geliştirilebilir bir şey. Ya da değiştirilebilir bir şey belki. Aha. Hani bunlara da bakmak adına. E, önemli bir tartışma diye düşünüyorum. Burada bunun karşımıza çıkması çok iyi. Sonra yine benim çok e, ilgimi çeken bir şey. E, uçabilen ilk uçak. Yani Wright kardeşler. Hı hı. Ve onların bisikletçi geçmişleriyle ilgili evet. yani e, şimdi ben e, bir kitap okumuştum bu bisiklet e, üzerine bir tür hani kültür tarihi bilim tarihi karışık bir kitaptı ve e, orada e, bisikletin otomobil ve uçak üretimine onlara giden yolu açan araç olarak hmm. hani bir portresi vardı ve son derece mantıklı nedenlerle yani böyle görülüyor ve hani benim tabii çok kolay benimsediğim bir görüş oldu bu yani gerçekten de ee... bisiklet senin için birazcık daha mı yücelmiş oldu? Yok benim için onu... hep oradaydı. Ee, ha, diğer, tamam işte. Ha, yani evet hani ha tamam evet yani öyle bir şey yani hani o bağlantıyı görmek benim için çok hoş olmuştu. Ee, yani burada çok net olarak böyle bir bağlantı koymuyor Toprak ışık ama e, hani onların bisikletçi geçmişinden söz ediyor olması'nın çok yerinde bir şey olduğunu tamam. düşünüyorum tabii ben doğal olarak da bisiklet sever birisi olarak. Ee, ondan sonra bu bunlar hoşuma giden özellikle yani hoşuma giden yanları farklı farklı mühendislik dalları birbirini etkileyebiliyor, evet. birbirinden etkilenebiliyor ve bu evet. ilişkileri mi burada bunlar, bu ilişki yani bu, ağında mı bahsetmiş? Ya şimdi şöyle e, ilişki ağından bahsetmiş. Yani hepsi birbirinin. Derken, destekleyicisi aslında farklı ee, kollar. Yani evet hani birbirinin içinden çıkan Hı -hı. mühendislikler var. Ee, birbirini doğurmuşlar, birbirlerini doğurmuşlar belki ama hani çok genel bakıyor. Ee, tabii burada sonuçta bu kitapta sınırlı bir alanı evet. var. Ee, fakat mesela şöyle bir liste ver işte deprem mühendisliği, hidrolik, jeofizik, kıyı, kıyı mühendisliği neyse bilmiyorum o. Malzeme mühendisliği, trafik mühendisliği, ulaşım mühendisliği, yapı mühendisliği, çevre mühendisliği, ağacı gibi bir sürü hani böyle bitmeyen bir liste var burada. Ee, bunların da belki alt dalları vardır. Evet. Daha bilmiyorum yani. Belki bunlar çok geneldir. Ama zaten onda şey demiş. Sayalım o zaman. Okumaya başlamadan önce derin bir nefes alsın iyi edersin diyeğini. Yani. Evet, çünkü bitecek çünkü gibi, gibi değil yani. Ee, ondan sonra ve e, bunları sayıyor ve yine kitap tabii ki e, dönüp dolaşıp e, son, o karara hani o karar vermeden önce o şeye geliyor. E, beklenen yanıtı alıyoruz hı hı. yani. Mühendis olursan güzel para kazansın diye. <gülüyor> Neyse böyle söylemiyorsun. <gülüyor> yani sayıp toprakışı. döküyor ve sonra anlatıyor yani sadece. Evet ne olur ne olmaz en bunlardan bir bahsediyor. Evet yani şimdi bu çok önemli bir şey çünkü bir insanın meslek seçerken e, güvenebileceği kaynaklardan e, bilgi alması çok önemli bir şey. Türkiye'de meslek seçmek çok zor bir şey ama yani talihsizlik burada. Çünkü hani bir üniversite sınavına giriyorsun. Puanın ...tutarsa bir fakülteye giriyorsun. O fakültede de... ...hani puanını tutarsa girdiğin için... ...bazen de şansına ne çıkarsa okuyorsun. Evet. Yani hani o kadar da istediğimi... ...olacağım gibi bir durum yok Türkiye'de. Maalesef. Ee, hatta son dönemce... ...iyice bambaşka bir şeye dönüştü zaten. Ee, yine de bu kitaplar... ...çok önemli bence. bu hani insanın yönelimlerini seçerken... ...bu tip Hı -hı. kaynaklara ihtiyacı olduğunu... ...düşünüyorum. Ee, e deneyimli... ...birinden bunları dinlemek yine çok güzel. Bir de dili çok güzel... Ee, Dağın olsun. Evet. Acaba ne olsam dizisi e, bilim insanı ve mühendis e, Toprak Işık tarafından yazıldı ve Tudem yayınlarından çıktı. E, biz bu kitapları bir dolapkitap.com'da arman edeceğiz. Yani band yayınını yayınladığımız zaman muhtemelen Pazartesi günü. E, bunu da duyurmuş olacağız. Evet. O, ee, bir yorum bırakarak. Evet, yorum bırakarak katılabilirsiniz e, bu çekilişe. Stash. İstersin... Bir dolapkitap.com'da. Bir şarkı arası. Bir şarkı arası verelim. Putumayo Kids'ten Animal Playground'dan çalacağız bugün. Animal Crackers. I'm Animal Crackers. I'm a human zoo. I got ants in my pants. I got butterflies. Crying crocodile tears yeah. from my puppy dog eyes. Yeah. I've been monkeying around, I'm a dog for you. I'm Animal Crackers, I'm the human zoo. I can sing like a bird, I'm a cowboy song. I'm a little horse, because I sung too long. Had a whale of a time, I'm a busy bee. I'm the black sheep of the family, living high on the hog. Just lying around. <laughs> Happy as a clown in this one-horse town. Got my head in the sand, but I never forget a can of worms and the teacher's pants. A pig in muck, a real cool cat flying the ointment, I'm a dirty rat I got ants in my pants I got butterflies Crying crocodile tears From my puppy dog eyes I've been hunking around, I'm a dog for you Yet I'm Animal Crackers, I'm the human zoo I'm Animal Crackers, I'm the human zoo I'm Animal Crackers, I'm the human zoo 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Neyle devam ediyoruz? Kuş Gözlemi ile devam edeceğiz. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları dizisinden çıkmış bir kitap var elimde. Doğa Kuş Gözlem. Yeni bir kitap değil ama piyasada bulunan bir kitap. Ben de epeydir okumak istiyordum. Yakın zamanda aldım ve sürekli elimin altında tuttuğum bir kitap diyebilirim. Daha önce benzer kitaplar hakkında konuştuk yazdık ama ben ısrarla bu kitaplardan söz etmek gerektiğini ve çocuklara da bu tip kitapları vermek gerektiğini düşünüyorum çünkü nasıl deyip Doğa elimizin avucumuzdan kayıp giden bir şey artık evet, maalesef. Ee, ve kayıp gitmemesi için bazı şeyler yapmak gerekiyor. Çocuklara bu tip kitaplar okumak, vermek, onlarla e, bu kitaplar üzerinden e, sohbet etmek, e, kaybetmeye başladığımız doğayı geri getirmek için hani ufak ufak da olsa birer girişim gibi geliyor bana. Ee, elimdeki kitap Suzan'la Davidson e, tarafından e, yazılmış. Resimleri e, Brin Edwards, Trevor Boyer, Ian McNeil tarafından yapılmış. İçinde pek çok resim ve fotoğraf var. E, Türkçe'ye çeviren de Bahtiyar Kurt. Bu arada bu önemli. Bahtiyar Kurt e, bu alanda çalışan e, isimlerden bir tanesi. Hani çeviriyi kime yaptırdıkları önemli Tabii. çünkü bu konularda Konunun özellikle çok hata olabiliyor. olarak çevirmek başka bir şey. E, zaten kitabın başında... Bir açıklama da eklenmiş bu kitabın orijinalinin Büyük Britanya bölgesindeki kuşlara yönelik hazırlandığı ve kitabın çevirisi sırasında kuşlarla ilgili bazı bilgilerin ülkemize uyarlandığına hmm. dair bir not düşürmüş ve Türkiye'de kuş ile ilgili internet adresleri verilmişti i̇şte kuşbank var yaşayan hmm. bahar doğa derneği vesaire <Gülüyor> beş ayrı adres var. Ve kuş gözlemiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi edinebiliyor. Ee, kitabın çok dolu bir içeriği var. Çok kalın bir kitap değil ama gerçekten pek çok, 40 tane kuş türü sıralanmış. Ee, kitabın arkasında bir CD var. Bu CD'de bu 40 kuş türünün sesleri Ses kayıtları da var. Bu da çok önemli. Tabii yani kuş gözlemi sadece gözlemek değil dinlemek. Arnavut şevket miydi onu da bir anlamız gerekiyor burada. Evet, Çipetpet. Çip evet yani onu da anmadan geçmeyelim. Gerçekten önemli bir kaynak o da. Evet e, işte kuş gözleminin bir parçasında kuş dinlemek. E, bazen kuşu görmeden önce sesini duyabiliyorsun ve e, ne olduğunu merak edip beklemeye başlıyorsun ya görebilmek evet. için. E, kuş gözlemi yapmak için. Öncelikli olarak e, edinmemiz gereken bir alette de gerek yok. Gözlerimiz, yani çıplak gözlerimiz evet. yeterli. E, ama daha profesyonel e, bir kuş gözlem, göz, gözlemcisi olmak istiyorum dersen, işte e, yanında bir not defteri e, dürbün. bulundurabilirsin. Dürbün bulundurabilirsin. E, nasıl kuş gözlemcisi olunur diye başlıyor kitap. Kuşların her yerde olduğundan ve en basitinden evinizden başlayabilirsiniz diyor. İhtiyacınız olan şey gözleriniz, kulaklarınız ve birazcık da sabır diyor. Ee, ve çok güzel kuş çizimleri eşliğinde devam ediyor konu. Ee, kuş çizimlerinin yanında hangi kuş türü olduğu e, açıklanıyor. Dişisi, erkeği, işte tüyleri değiştiğinde yazın ya da kışın nasıl göründüğü açıklanıyor. E, Rehber kitaplardan ne şekilde yararlanılabildiği. Ee, kuşları işte gördüğün zaman neye göre sınıflandırman gerekli. Hı hı. Yani bir kuş görüyorsun, adını, türünü hiçbir şeyini bilmiyorsun. Ama e, gagasına bakarak, işte vücut şekline bakarak, ayaklarına bakarak onu nasıl sınıflandırabileceğini e, tek tek anlatıyor. İşte kuş, gördüğün kuşla ilgili nasıl not tutacağım ve tuttuğun notlara göre nasıl sınıflandırabileceğine işte gizemli kuş diye burada bir hı hı. not defteri örneği var. Ee, 6 Nisan saat 10.30'da Büyük Gölde gördüm diye not düşmüş. İşte kuşun genel olarak bir çizimini yapmış. İşte büyüklüğünü başka bildiği kuşlarla karşılaştırıyor. Sakarmekeden i̇şte sakar mekeden büyük, kuğudan küçük. Şekil tipik ördek şekli. Belirgin işaretler işte gözleri, tüy renkli, rengi, kafasındaki karakteristik özellikleri not etmiş. Davranış biçimi, ses nasıl çıkıyor? Sonuç bu verilerden yola çıkarak erkek tepeli patka olduğunu bulmuş. <gülüyor> Güzelmiş adı. Kuş dedektifi olmak diye bir bölüm var. Yani bu çocuklar için çok keyifli bir oyun. Yani bu şekilde adlandırınca bir anda bir oyuna dönüşebiliyor <gülüyor> bu etkinlik. Basit kuş çiziminin nasıl yapılabileceği. Burada küçük böyle ufak ufak etkinlik önerileri de var. Yani kuşu çok basitçe nasıl çizebileceğini gösteriyor. Ya da başka devam eden sayfalarda da bu tip etkinlikler var. Ötücü kuşların seslerinden, kuş sohbetlerinden. İşte birbirlerine nasıl yanıt Burada verdiklerinden... Burada bir kez daha Arnavut Şevket'i anarak evet. tabii. <gülüyor> Ondan sonra işte kuşların davranışlarına geçtik bu arada. Uçuş stilleri, yani uçuş deseni diye bir şey varmış mesela. Hmm. Orman Ağaç böyle... Dalgalı, hafifos, dalgalı Dalgalanarak evet. gidiyor da dalgalı bir desen. Yeşilbaş dümdüz, dümdüz uçuyor. uçuyor. Evet. Şahin havada halkalar çizerek hmm. bir spiral çizerek uçuyor gibi... Yani e, her hareketi kuşun, her, her davranışı, e, vücudundaki her türlü ayrıntı e, kuş gözleminin bir parçası olarak. Hı -hı. Yani koca bir, bir bilgi, yapboz, yani, evet. Evet, bütün o parçaları birleştirdiğinde ortaya e, çok güzel bir resim, bir sürü Hı -hı. bilgi içeren bir resim çıkıyor. E, silüet rehberi diye bir şey var işte kuşların e, kanat yapılarına göre. E, sınıflandırıldığı bir bölüm var. E, göç yollarından bahsediyor. Bu da yani, Türkiye açısından önemli bir e, veri. Yani, tabii hızlı işte, trenle karşılaşmazlarsa e, tabii. göç Zamanla edebiliyorlar. alışacaklar diye bir açıklama da yapılmıştı ama neyse sonuçta göç yolları... Bazı kuşların beyni daha büyük. Evet. Kuşlar Hı -hı. evet akıllılar. <gülüyor> evet. Göçmen kuşlar gitti bir süre Hı -hı. önce ama e, yani bu kitabın mevsimi yok. Göçmen Tabii canım, kuşlar işte. e, için bir süre bekleyebiliriz. Kışın hala etrafımızda olan kuşları gözleyerek e, devam edebiliriz. Yani her mevsim kullanılabilecek bir e, kitap bu. E, kuş günlüğü tutulabilir, kuş raporu hazırlanabilir, işte kasaba ve şehirlerde neler yapılabilir diye. Yani çok fazla başlık var görebileceğimiz çevremizdeki kuşlarla ilgili böyle bir kısa kısa künyelerde verilerek işte kuşların içinde bulunduğu tehlikelerden de söz edilerek bitiriliyor kitabın sonunda da cd'de yer alan kuşların bir listesi var yani kuşlarla ilgili bu kitaba bakarak birçok bilgiyi edinmek hmm. ve hayatımızı birazcık daha güzelleştirmek mümkün TÜBİTAK'tan çıkan Kuş Gözlem kitabından söz ettik. Yayınımızın da sonuna geldik. Evet bayağı güzel bir konuyla bitirdin. Evet. <gülüyor> Bugün... Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve sunanlar, Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiye. Kitap Dostu sizin okulu sundu.